Merhaba, Kırıkkale'de Kızılırmağ'ın suları çekilince dikime hazır binlerce fidanın nehre atıldığı ortaya çıktı. Fidanlardan 700 tanesi sudan çıkartıldı, bir kısmının da suyun akıntısına kapıldığı tahmin ediliyor. Yetkililerin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Kırıkkale'de 7 kooperatif ve bir tüzel şahıs dikim işini gerçekleştiriyor. 7 kooperatifin yıl içinde tanesi 50 kuruşa mal olan... 2 milyon fidan diktiği bildirildi. Fidanların suya atıldığı bölgede 4 kooperatif fidan dikimini gerçekleştiriyor. Bu sene 4 kooperatife 300 bin fidan dikimi için izin verildiği ifade edildi. Nehirden çıkan fidanların bu 4 kooperatiften herhangi biri tarafından atılıp atılmadığı araştırılıyor. İlgili kurum tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Araştırmalar sonucu fidanları kooperatiflerin atıp atmadığı attıysa hangisinin attığı tespit edilecek Tespitler sonunda kim fidanları suya atmışsa onun hakkında işlem başlatılacak. Ayrıca bu kooperatifleri denetleyen mühendis ve memurlar hakkında da yasal işlem başlatılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kalitesini izleme istasyonu verilerine göre 51 ila 100 mikrogram metreküp arasında olması gereken kanserojen özellikle ağır metal katran zereci ve karbon parçalarından oluşan toz kirliliğinin 12 Aralık'ta İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2664 mikrogram metreküp olarak ölçüldüğü ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Recep Aktur Avrupa'da en kirli havanın Türkiye'de bulunduğunu belirtti. Milliyet'te yer alan habere göre Profesör Recep Aktur 521 mikrogram metreküpü geçen PM10 değerinin yüksek tehlike sınıfına girdiğini belirterek 12 Aralık'ta devletin alarm durumuna geçerek televizyon ve basın yoluyla hemen vatandaşları uyarması ve kirlilik seviyesini düşürmek için Acil tedbir alması gerekirdi diyor. Avrupa Birliği hava kalitesi haritasına göre Avrupa'nın en kirli havası Türkiye'de. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her sene Türkiye'de 28.181 kişi hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Aktör şöyle devam etti. Bolu, Düzce, Şırnak, Siirt, Kayseri, Konya, Ankara başta olmak üzere 20'ye yakın ilin hava kalitesinin astım ve kalp rahatsızlığı sorunu olan kişiler ve 65 yaş üstü, riskli grup için uygun olmadığını söyledi. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Enerji Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a 3. nükleer santralin iğne adaya kurulup kurulmayacağını sordu. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in 3. nükleer santral ilgili sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 3. nükleer yapımından şimdilik vazgeçildiğini Üçüncü santralin kurulmasıyla alakalı da bir hedefimiz şu anda bulunmamaktadır. Bir ve ikinci santral bit bitirildikten sonra o zamana kadar yerli mühendisliğin ve yerli kaynakların ön planda bulunduğu bir yapı düşünüyoruz açıklamasıyla ifade etti ve sözlerini şöyle devam ettirdi. İğne adayla alakalı da herhangi bir karar verilmiş durumda değil, herhangi bir işaret de söz konusu değildir. Fukushima nükleer santrali faciasından sonra ülke genelinde nükleer santrallerin kurulacağı yer olarak Mersin ve Sinop'un adları telaffuz edilirken, Enerji Bakanlığından bir yetkili... 2023 yılına kadar Türkiye genelinde toplam 15 bin megawatt kapasiteli 3 nükleer santral devreye alınmasının hedeflendiğini, nükleer santralın yapılacağı üçüncü yer olarak İne İğneada'nın hedeflendiğini söylemişti. Öte yandan Ulusal Sulak Alanlar Komisyonu'nun 2012'nin ilk toplantısında Ramsar alanı ilan edilmesi için çalışma başlattığı İğneada Longozlar'ın adının 2013 yılının başında ikinci toplantıda anılmamış olması, Bölgede yapılmak istenen termik ve hidrolik santrallerle Demirköy'e yapılması planlanan barajla açılması düşünülen mermer ocaklarıyla bu atlamanın bir ilgisi var mı sorusunu gündeme getiriyor. Az bulunan ve benzersiz bir doğal sulak alan olan İneada Longozu, balıklar için önemli besin kaynağı, yumurtlama alanı, üreme yeri ve göç yolu üzerinde ve üstelik Ramsar alanı ilan edilmesinin bütün kriterlerini taşıyor. Su kuşları için son derece önemli bir alan. Ramsar Sözleşmesi, sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayan amaçlayan uluslararası bir sözleşme. Ülkemizde 300 civarında sulak alan var. Bu sulak alanların 135'i uluslararası öneme sahip. Bu alanların 13 adedi ise Ramsar alanı olarak uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altında. Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesi Kasım ayı sonu itibariyle 68.045 MW'a ulaştı deniyor. Enerji Bakanlığı ve TİYAş verilerine göre mevcut kurulu güç için fosil yakıtlara dayalı santrallerin dışındaki kurulu gücün payı %40'a ulaşmış. Bu santraller yılın 11 ayında Türkiye'nin elektrik üretiminin 20.8'ine karşılamış. Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin mevcut elektrik üretim kapasitesinde doğal gaz santrallerinin payı %31 yani 21.582 megawatt. Kömür santrallerinin payı %21. Yani 14.034 MW. Diğer termik santrallerin gücü ise %8 yani 5.701 MW düzeyinde. Aynı toplam güç içinde barajlı hidroelektrik santrallerin payı ise %24 yani 16.587 MW. Akarsu santrallerinin payı ise %10. Rüzgar enerji santrallerinin payı ise %5. Jeotermal enerji santrallerinin payı ise sadece %1. Güneş elektriği alanındaki kurulu güç ise Sadece ve sadece 31 megawatt yüzdeye bile giremiyor. Elektrik mühendisleri odası tarafından derlenen TİH verilerine göre ise 2014'ün ilk 11 aylık döneminde Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 80'ine yakını fosil yakıtlardan geliyor. Yani iklim değişikliğine neden oluyor, çevremizi, geleceğimizi yok ediyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.